51. Numaralı konu, Halid bin Velid'in Hürmüz'e mektup göndermesi, evet, Halid bin Velid, Yemamedeki Ezazibe Ebi Ezziyazibe üzerine yürümeden önce o sıralarda Fars hududlarını koruyan orduların kumandanı olan Hürmüz'e şu mektubu yazdı, Müslüman ol, kurtul, veya kendin ve kavmin için zimmet akti yap ve harak vermeyi kabul et, aksi takdirde ancak kendi nefsini kınayabilirsin, yani suç senindir, ben üzerinize sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir kavim ile geliyorum, Halid Irak arazisinin bir kısmını zapt ettikten sonra Hir halkından bir kişiyi çağırdı, onunla medayinde bulunan Farslılara bir mektup gönderdi, onlar oraya Erdeşir'i öldürme hususunda yardımlaşmak için değişik yerlerden gelmişlerdi, onlar Behmen Cazeveyi Bühresir'e önce olarak göndermişlerdi, Behmen Cazeveyi'nin beraberinde Ezazibe isminde kendisine benzeyen birisi de vardı, Salüba'da bir kişiyi çağırdı ve ona iki mektup verdi, bunların biri ileri gelenlere diğeri ise halkaydı, halka yollanacak olan mektup hireli bir kişiyle gönderildi, diğeri ise vebatlı biriyle yollandı, Halit, hir halkından olan elçiye ismin nedir, diye sordu, elçi ismin mürredir acı, dedi, Halit şu mektubu al, Fars halkına götür, kim bilir belki Allah onların yaşantılarını acı kılar ya da Müslüman olarak Allah'ın hükmüne dönüş yaparlar, dedi, Halit, Saluba'nın bulduğu elçiye de adın nedir, diye sordu, o da adım hiskildir, dedi, Hz. Halit şu mektubu al, ey Rabbim, onların canlarını Al, diye bedda etti, işte mektuplar, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Velidoğlu Halit'ten Fars liderlerine, bunlardan sonra, Allah'a hamdolsun ki o sizin düzeninizi çözüp hilelerinizi gevşetti, ittifakınızı bozdu, şayet Allah Teala bunu yapmamış olsaydı hakkınızda daha kötü olurdu, gelin, bizim dinimize girin, o zaman sizi topraklarınızda serbest bırakır başkalarının topraklarına gideriz, aksi takdirde siz istemeseniz de bu olacaktır, hem öyle bir kavmin eliyle olacak, ki sizin hayatı sevdiğiniz gibi onlar da ölümü severler, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Halit bin Velid'den Fars kumandanlarına, bunlardan sonra, Müslüman olunuz, kurtulunuz, olmadığınız takdirde zimmet akti yapınız ve cizye veriniz, ya da üzerinize öyle bir ordu ile gelirim ki sizin şarap içmeyi sevdiğiniz gibi onlar da ölümü severler.